Değerli kardeşlerim, bu haftaki sohbetimizin mevzusu cennete giden yol. Evet, İmam Nevevi Rahimullah'ın 40 hadis şerhi, 22. hadisin şerhi bu mevzu. Tabi İmam Nevevi Rahimullah bunu muhtasar olarak almış ama koydukları, koyduğu başlıkları çoğaltarak, inşallah bu mevzuyu bugün burada aktarmak istedim. Cennete giden yol. Hadisin metni olduğu için İmam Nevevi Rahimullah eee başlığa da bu başlığı koymuş. Yani şerh ettiği hadisin zaten başlığı bu. Ebu Abdullah Cabir el Ensari radıyallan rivayet ediyor. Bir adam Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gelerek sordu. Dedi ki ey Allah Resulü farz olan namazlarımı şartlarına uygun kılsa Ramazan orucunu tutsam. Allah'ın helal kıldığını helal, haram kıldığını haram saysam. Bunun üzerine hiçbir şey ilave ve eksik yapmasam cennete gider miyim? Evet, soru bu. Bunu sahabe soruyor ve Müslim rivayet ediyor hadisi. İmam Nevevi rahimehullah 40 hadis şerhinde cennete giden yol başlığında bu hadisi şerh ediyor. Evet. Ebu Abdullah Cabir bin el-Ensari radıyallahu anh'dan adamın birisi Allah Resulü'ne uğruyor. Çok kestirme ve kısa öz bir şey soruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam cevaben diyor ki sen bana öyle özlü şey sordun ki bunun için kılıçlar çekilir, bunun için insanlar bir araya gelir, bunun için dünya ahiret için tarla olarak, imtihan sahası olarak yaratıldı diyor. Evet başlığı bu. Cennete giden yol. ikinci bir başlık da atmış. Cennete giden yol ve cehennemden kurtuluş diye. Orada da şu hadisi nakletmiş. Bu Ebu Abdullah hadisi. Bir de Muaz bin Cebel radıyallahu anından gelen bir hadisi şerif var. Muaz radıyallahu an dedi ki ey Allah Resulü dedim bana beni cennete götürecek ve beni cehennemden uzaklaştıracak. Bir amel bildir. Beni cennete götürecek ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel bildir bana. Bunu yaptığım takdirde cennete gideyim ve cehennem azabından da korunayım. Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Allah'a ona hiçbir şey ortak koşman, koşmayarak ibadet etmem. Namazı dost kılarsan, zekatı verirsen, Ramazan orucunu tutarsan ve Beytullah'ı tavaf edersen işte cennete gidersin ve cehennem azabından kurtulursun. Daha sonra şöyle dedi. Sana hayır kapılarını göstereyim mi? Şimdi İslam'ın şartını cennete götüren yol, cehennemden kurtaran davranış olarak açıkladı ve devam ediyor Aleyhisselatu vesselam. Sana bütün bunların ve bildirdiklerimin üstünde bir şey söyleyeyim mi? Bunların ayrıntısını sana bildireyim mi? Aleyhissalatu vesselamın bu sorusu üzerine ben dedim ki evet ey Allah Resulü bana bildir. Daha sonra şöyle buyurdu. Sana hayrın kapılarını göstereyim mi? Orocu bir kalkan olarak tut. Oroç bir kalkandır. Sadaka su ateşi nasıl söndürülse günahları öylece örter. Bir de kişinin gece ortasında kalkıp gece namazı kılması işte bu senin için hayır kapılardır dedi. Sonra da şöyle buyurdu sana işin başını temel direğini ve tepesini zirvesini haber vereyim mi? İşin başını tepesini zirvesini haber vereyim mi? Ben evet ey Allah Resulü bana haber ver dedim. İşin başı İslam. Temel direği namaz. Tepesinin zirve noktası da cihattır. Sonra şöyle buyurdu. Sana bütün bunlardan esasında haber vereyim mi? Bunların esası özü olanı da haber vereyim mi? Bunları sade alemlerin Rabbinin rızası için yap ve dilini de tut. İşte seni cennete götürecek şey ve cehennem azabından kurtaracak şey bunlardı dedi. Başına döndüğümüzde Muaz bin Cebele İslam'ın şartını cennete giden yol, cehennemden kurtaran yol diye bildiriyor. Hayrın kapısını da oruç, sadaka ve dilini tut diyor. Sonra bu işin başını, temelini, üstünü ve zirvesini de İslam'ın başı Temel direği tepesi namaz ee, ve bunun orta noktası cihat. Sana bunun da özünü söyleyeyim mi? Bunları sadece Allah rızası için yap ve diline de hakim ol diyor. İşte kişiyi cennete götürecek <gülüyor> ve cehennem azabından kurtaracak olan şeyleri Aleyhisselatu vesselam zikrediyor. Şimdi biz bu 11 tane koyduğu başlıkları teferruatıyla koyduk. Ki bu konuların teferruatıyla aktarmaya çalışacağız. Çünkü bunlar öyle bir teferruatlı ve İslam'da üzerine durulması gereken şeyler ki bunun her bir başlığı ayrı bir sohbet. Namazdan, oruçtan, hacdan, zekattan bahsediyoruz, Halis bir niyetten bahsediyor. Bunların hepsi ayrı ayrı başlıklarda alınarak tek bütün altında sohbet yapılması gereken şeyler. Ama inşallah biz Muhtazar olarak hepsinin üzerinde durmaya çalışacağız. Ebu Hürer e radıyallahu anh buyurdu ki ümmetimin hepsi cennete girecek. Aleyhissalatu vesselam ümmetimin hepsi cennete girecek. Kimler? O şartlara bağlı kalanlar. Şimdi bir de bunun dışında fakat imtina edenler girmek istemeyenler cennete giremeyecektir. Sahabe ey Allah'ın Resulü kim cennete girmekten imtina eder ki? Kim istemez ki sorusu üzerine aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Kim bana itaat ederse bana itaat etmiş ve cennete girmiş olur. Kim de asi olursa o da cennete girmekten imtina etmiş olur diyor. Evet kim bana itaat ederse cenneti kazanmış olur. Kim de imtina ederse yani emirlerime muhalefet ederse bana asi olursa o da imtina etmiş olur diyor. Sahi Buhari 15 Taksim 7143 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Evet bu da gösteriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi bunların ziyadesi üzerine de yine Allah Resulü'na itaat etmek, emirlerine riayet etmek, ondan geldiği, bilindiği, duyulduğu an onun üzerine ne kendi heve ve arzusunu ne de hiçbir insanın görüşünü ona tercih etmemesi gerekiyor. Öyleyse bu yolun başında değerli kardeşlerim iyi bir niyet halis bir amel olmalıdır. Bu işin başı hayırlı bir niyetle mümkündür. <gülüyor> Niyeti bozuk olanın ameli salih dahi olsa kendisine fayda vermeyeceği ve bundan dolayı Azap olunacağına dahil birçok hadisi şerif vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Allahu Azza ve Celle mahşer günü 3 kısım insanı huzuruna alır. Bunu bildiğiniz üzere alim, Allah yolunda mücadele eden, cihat eden mücahit, Allah yolunda malını sarf eden, harcayan zengin. Bakınız değerli kardeşlerim ameli sahih bu adamların. Birisi Allah'ın dinini anlatmış. Birisi Allah'ın dinine malıyla yardım etmiş. Birisi de Allah'ın dininde Allah'ın dini için kan dökmüş ve kanını akıtmış. Bunların amellerine bakıldığında salih amelleri var. Fakat niyetleri halis olmadığı için şöyle bir şeyle karşılaşırlar. Rabbül Alemin bunların üçünü huzuruna alır. Alime der ki ne yaptın sana verdiğim nimetler karşılığında? Alim de Rabbine der ki Rabbim senin bana verdiğin nimetler karşılığında senin dinini yüceltmek için emri bir maruf nehi anil münker yaptım, İyiliği emrettin, kötülükten sakındım, sakındırdım ve bu yolda mücadele ettim. Rabbim ona der ki sana dünyada ne iyi ne büyük bir alim desinler diye bunu yaptın. Dünyada sana bu denildi. Dünyada karşılığını aldın ahirette bir nasibin yoktur yüzü koyun atın cehenneme der ve bu kişi cehennem azabına atılır ve Kur'an-ı Kerim'de bu mealde birçok ayeti kerime olduğunu biliyorsunuz cennet ehli cehennem ehline konuşur sizi bu cehenneme atan şey neydi buna benzer bundan dolayı değerli kardeşlerim hangi amel hangi iş hangi ziyaretleşme ne yapıyorsak yapalım önce niyetimizi yoklamalıyız benim ziyaretim benim bu hayrım, benim bu yapışım nedir? Gösteriş midir? Allah rızası için midir? Herkes vücutundaki o et parçasını yani kalbini yoklaması gerekiyor. Bakınız güya Allah'ın dinine hizmet ettiğini söyleyen ki zaten yapmış ameli salih. Fakat neyi bozuktu bu adamın? Niyeti bozuktu. Ne iyi alim desinler diye bunu yapmıştı. Ve bu da onun cehenneme girmesine engel olamamıştır. İkincisi de bildiğiniz üzere değerli kardeşlerim Allah yolunda cihad eden. Düşünün bakın değerli kardeşlerim bu nefis bu şehvet insanlardan övgü bekleme ne kadar tesirli bir şey ki Allah yolunda dünya üzerinde Kan döküyorsun, kanını veriyorsun, ölüyorsun ve öldürülüyorsun. Bunu sırf insanlar ne iyi cihat ediyor, ne iyi mücadele ediyor desinler diye yapıyor. Bundan dolayı bakın şeytana en üst seviyedeki amelini kaptırıyor. Bunun için değerli kardeşlerim yaptığımızı Allah için yapmalıyız. Verdiğimizi Allah için vermeliyiz. Ziyaretimizi Allah için yapmalıyız. Sevgimiz Allah için olmalı. Buğzumuz Allah için olmalı. Ayrılmamız yine Allah için olmalıdır. Bundan dolayı niyet Halis olmadığında amelimiz nasıl sahih olursa olsun Allah katında geçerliliği yoktur. Bir amelin geçerliliği için halis bir niyet, sahih bir amel olması gerekiyor. Yani sabahlara kadar ibadet de etsek, sabahlara kadar namaz da kılsak, bütün ayı oruçla da geçirsek, kalp olarak, niyet olarak Allah'ın rızası kastedilmiyorsa, edilmiyorsa kişiyi cehennem azabından kurtarmaz değerli kardeşlerim ve bu azap cennet ve cehennem öyle şehvetin istediği şekilde yaratılmış ki ondan bakın biri ilmini kurtaramıyor biri canını kurtaramıyor biri de malını kurtaramıyor ve Allah yolunda malını sarf eden kişiyi de yine Rabbim huzuruna alıyor Güya öyle söylüyor. Sana verdiğim bunca nimetlerin karşılığında ne yaptın Rabbim sorunca? Senin yolunda diyor. Malımı mülkümü harcadım. Sen ne cömert ne mert bir insandır desinler diye yaptın. Bu da sana değildi. Dünyada karşılığını aldın. Ahirette sana bundan dolayı hiçbir şey yoktur. Atın bunu yüzü koyu cehenneme diyor. Cehennem öyle bir şehvetli. Öyle bir nefsin istediği şekilde yaratılmış ki bakın biri canını koruyamıyor. Birinin malı malını koruyamıyor. Biri de ilmini koruyamıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Ebu Hurere radıyallahu anh buyurdu ki Allahu Teala cenneti yarattı. Cebrail'e git orayı dolaş dedi. Cebrail Aleyhisselam gidip cenneti dolaştı. Dönerek izzetine and olsun ki Rabbim Cennetin güzelliğini duyan hiç kimse buradan uzaklaşmak istemez. Herkes buraya gelmek için mücadele eder diyor. Sonra Allah'u Azza ve celle cennetin etrafını zorluklarla şehvetin istediği şeylerle donattı. Sonra Cebrail'e ey Cebrail git cenneti bir daha dolaş. Cebrail aleyhisselam gidip cenneti bir daha dolaşınca ey Rabbim. İzzetine yemin ederim ki çok az insan buraya gelir. Sonra Rabbim cehennemi yarattı. Bakın ilk cennet yaratılmış sonra cehennem yaratılmış. Git cehennemi dolaş dedi. Cebrail aleyhisselam cehennemi dolaşınca üzerine gelip Rabbim seni tenzih ederim. İzzetine yemin olsun ki burayı duyan hiç kimse buraya gelmez diyor. Çünkü cehennem çok şiddetli ve çok azap olan bir yer. Bunun üzerine Rabbim cehennemin etrafını süslü, dünyada nefsin istediği ve arzaladığı şehvet dolu şeylerle donattı. Sonra Cebrail'e git orayı bir daha dolaş dedi. Cebrail aleyhisselam gidip cehennemi dolaşınca ey Rabbim izzetine yemin olsun ki buradan çok az insan kurtulur. Bakın şimdi hadisin sonu buradan çok az insan kurtulur. Değerli kardeşlerim öyle övülme zevkli ve tatlı ki cehennem azabını unutturuyor. Cennetin güzelliklerini unutturuyor. Rıya öyle tatlı ki nevse cehennemin azabını cennetin güzelliklerini unutturuyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim biz ne yaparsak, Nasıl davranırsak, ne verirsek, ne alırsak, nerede bulunursak, neyi ziyaret edersek, kimi ziyaret edersek bunların hepsinde niyetinizi yoklayarak temiz bir niyetle, halis bir niyetle yapmamız gerekiyor. Değilse Allah göstermesin bütün yaptıklarımız boşa çıkar. Bu hadisi şerif Ebu Davud 5. cilt 4744 numaralı hadis. Tirmizi 4. cilt 2685 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Bu Cebrail hadisi cennetin ve cehennemin yaratılış hadisi böyle. Bu cehennemin şerrinden cennetin hayrına neyle ulaşılır? Zaten sohbetimizin başlığı ya cennete giden yol. Buraya giden yolun birincisi ilimdir değerli kardeşlerim. İlim kişiyi korur. İlim Cehalete meal bırakmaz. İlim riyadan, nifaktan insanı muhafaza eder. Ey Allah'ın kulları unutmayın ki ilim cennete giden yoldur. İlim mahşer günü sahibini cehennemden koruyan bir kalkandır. İlim cennetin yoludur. İlim gökte uçan kuşların, denizdeki balıkların... Karadaki canlıların sahibine istihbar ettiği bir davranıştır. Hasan Basiri Basri da dediği gibi, alimin ilmi cahilin ve şehidin kanından daha evladır diyor. Yine Aleyhisselatu vesselam Tirmizi'de gelen bir rivayette buyuruyor ki, benim size olan üstünlüğüm nasıl ise, yani Allah Resulünün sahabe'ye üstünlüğü nasılsa. İlim sahibinin de avama üstünlüğü öyledir diyor. İşte ilim insanı böyle değerli kılıyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim ilim aramak üzere yola çıkarsa Allah da buna karşılık cennete giden yolu ona kolaylaştırır ve onun için görevli melekler gönderir. O melekler ilim talebesi için kanatlarını kalkan olarak gererler. İlim Dünyadaki fitneden, fesattan kişiyi korur. İlim cennete giden en güzel yoldur diyor İmam Nevevi Rahimullah. Muaz bin Cebel radıyallahu da şöyle diyor. Ey insanlar ilim öğreniniz. Allah için ilim öğrenmek ilahi yaşata her şeyi kazandırır. İlim talebi etmek müzakeresini, müzakeresi tesbih, ondan bahsetmek sadaka onu yakınlarına anlatmaksa cihattır diyor. Evet. Yine aleyhissalatu vesselam ilim konusunda şöyle buyuruyor. İlim alimin ilmi mahşer günü onun günahlarına kefaret olur. İlim sebebiyle kişi dünyada ilim öğrettiği herkesin sevabından onun için ecir ve sadaka vardır diyor. Yani ilim Cehaletin önündeki en büyük engeldir. Riyadan, gösterişten, kalp kirliliğinden, kalbin amellerinden, kötü davranışlardan koruyan en güzel yoldur değerli kardeşlerim. İkincisi sahih bir akide. Değerli kardeşlerim sahih bir akideye sahip olmayan bir kişi ilmi de olsa, ilmiyle amel de etse, niyeti temiz de olsa, akidesi düzgün olmadığında kendisine fayda vermeyecektir. Akide sözlük anlamı olarak akide kelimesinin müşter yani akide kelimesinden türemiştir. Bunun anlamı bağlanmak güçlü bir şekilde bağ kurmak birbirine kenetlenmek anlamındadır. Onun için nikah akdi denilmiştir. Yeminlerinize akitlerinize bağlı kalın denilmiştir. Yani akide kelimesi buradan nikah akdi Nikahla karı koca birbirine bağlanması. Yemin aktiği yeminine sadık kalması gibi. Allah sizi yeminlerinize laf olarak yani boş kelime olarak söylediklerinizden sorumlu tutmaz. Fakat adak olarak kast ederek bağlanarak ettiğiniz yeminlerden sorumlu tutar. Maide süresi 89 değerli kardeşlerim. <Gülüyor> İslam'da akidesi mutlak olarak kullanıldığı zaman Ehli Sünnet vel Cemaat'in akidesi anlaşılmalıdır. Sahabenin, Tabiin ve tebe i Tabiin'in ve bunlara tabi olanların akidesi anlaşılmalıdır. İslam'daki akide ve akidesi denildiğinde mutlaka sahabe, Tabiin, tebe i Tabiin gibi anlaşılmalı ve onlar gibi iman edilmelidir. Onlar gibi akide sahibi olmadan, onlara benzemeden cennete gitmek mümkün değildir. Eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse doğru yolu bulurlar. Yok eğer bundan yüz çevirirlerse onlar mutlaka anlaşmazlık içine düşerler. Bakara suresi 137. ayet. Değerli kardeşlerim bu ayeti kerimede sahabeye sesleniyor Rabbim buyuruyor ki eğer sizin gibi iman ederlerse sizin gibi inanırlarsa dinde doğru kalırlar ve hak üzerinde olurlar. Eğer yüz çevirirlerse anlaşmazlığa, kargaşaya düşerler. Değerli kardeşlerim, görüldüğü gibi akideye bağlı kalmak, akidesiz sayı olmak bir bir sürü anlaşmazlıktan, kargaşadan, fitneden, fesadtan koruyor. Bundan dolayı akidemizi sağlam tutmalıyız. Akidemizde sahabe tabi'in, ebbe tabi'in gibi bunlar gibi amel etmeliyiz, bunlar gibi hareket etmeliyiz. Yine Rabbimiz başka bir ayette muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Nisa 116. Yine diğer bir ayeti kerimede şüphesiz ki kim kim Allah'a kim ki Allah'a ortak koşarsa Allah onu Cenneti haram kılar ve varacağı yerde cehennemdir. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Maide suresi ayet 72. Evet değerli kardeşlerim. Üçüncüsü salih amel. Cennete giden yollardan üçüncüsü salih amel. Değerli kardeşlerim cenneti kazanmanın yollarının en güzellerinden biri de salih ameldir. O hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı diyor Mülk Suresi 2. ayette. Değerli kardeşlerim zaten yaratılış gayemiz dünyanın varoluşu dünyanın yaratılışı da ibadettir, salih ameldir ve denenmedir. Yani zaten salih amel yaratılış gayemiz. Bundan dolayı da Rabbimiz Allah'ın, o hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için hayatı ve ölümü yarattı diyor Mülk Suresi 2. ayette buyurulmaktadır. Güzel amel ise salih ve salih amelde diğer ifadeyle şirksiz bir ameldir. Bir amelin sahih ve salih olması için birincisi o ibadetin Allah'ın emirlerine ve ihlaslı bir şekilde yerine getirilmeli. İkincisi ise o ibadetin sünnete yani Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiğine uygun olmalıdır ki o amel salih amel olsun. Ey insanlar sizi bize yaklaştıracak olan ne mallarınız ne evlatlarınız ancak iman eden ve salih amel işleyen kimseler için durum böyle değildir. Onlar için yaptıkların karşılıkları kat kat mükafat vardır. Onlar cennette güven içerisindedirler. Seba suresi 37. ayet. Ey iman edenler sizi ne mallarınız ne evlatlarınız Allah'a yaklaştıramaz. Allah'a sizi yaklaştıracak olan şey salih amellerinizdir. Değerli kardeşlerim bu ayetleri bazı kardeşlerimiz alarak bununla kişiyi Allah'a yaklaştıracak olan şey alimler, veliler, evliyalardır diyorlar. Bazı arkadaşlarımız kendisiyle teberruk edilen gün ve gecelerdir bazı arkadaşlarımız kendisiyle hayra ulaşılan mübarek yerlerdir işte harem gibi mescid-i nebevi gibi kudüs gibi yerlerdir diyor ama tarihte baktığımızda salih insan yani peygamberlerin yakınları bile azap ehli oluyor eğer salih insanlar kişiyi Allah'a yaklaştırsaydı İbrahim aleyhisselam babasını yaklaştırırdı Nuh Aleyhisselam oğlunu yaklaştırırdı Lut Aleyhisselam eşini yaklaştırırdı Aleyhisselatu Vesselam'da Amcası Ebu Talib'i yaklaştırırdı Biliyorsunuz İbrahim'in Babası Azer kafir olarak öldü Nuh'un oğlu Kenan kafir olarak öldü Lut'un karısı kafir olarak Öldü Aleyhisselatu Vesselam'ın Amcası Ebu Talib ise Müşrik olarak öldü Tövbe suresi 113. ayette Bildiriyor demek ki Kişiyi Allah'a yaklaştıracak olan şey hayırlı insanlar ve veliler, evliyalar değil. İkincisi Kabe olsaydı Ebu Cehil Kabe'de doğdu büyüdü. Yahut da başkaları Kabe'de yahut da daha kutsal olan yerlerde doğup büyüdü. Bunları da Allah'a yaklaştıramadı bu hayırlı Ve Rabbimizin buyurduğu gibi sizi Allah'a yaklaştıracak olan şey salih ameliniz. Salih amelden sonra... Salih bir niyetten sonra kişiyi Allah'a yaklaştıracak olan şey peygamberler, nebiler, rasullar, alimler onların getirdikleriyle, yazdıklarıyla, anlattıklarıyla amel edildiğinde Allah'a öyle yaklaştırırlar. Yine Rabbimiz bir ayette erkek veya kadın mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka gerek dünyada, gerekse ahirette, Güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatını da elbette yapmakta oldukların en güzeli ile veririz diyor. Nahl suresi 97. ayette. Kim Rabbi ile onun razı olacağı şekilde karşılaşmayı ve onun cenneti arzu ediyor ise salih amel işlesin. Ve ibadetlerinde Rabbine hiçbir şeyi ortak koşmasın. Kehf suresi 110. ayet. Bu ayetlerde de görüldüğü gibi değerli kardeşlerim salih amel ancak Allah için güzel bir amel sahih bir niyetle Allah'u Azza ve celle takdim edilen bir ibadet bu ibadette de yine riyadan gösterişten uzak olmalı. Dördüncüsü değerli kardeşlerim kişiyi cennete yaklaştıracak olan şeyin dördüncüsü ise dürüstlüktür. Dürüst olmayan birinin ne ibadetinde hayır, ne amellerinde hayır, ne de muamelatında hayır olur. Çünkü dürüstlük hayırların başlarından biridir değerli kardeşlerim. Dürüst olmayanın ibadetine de anlattıklarını da güvenilmez. Dürüst olmayan birinin anlattıkları tesirli olmaz. Dürüst olmayan bir kişi toplumda ıslah değil bozgunculuk yapar. Bundan dolayı da İslam dürüstlüğe çok önem vermiştir. Bir hadisi şerifte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru dürüst ol. Sahabe bana güzel bir İslam'da güzel bir öğüt ver bana nasihat et o da diyor ki aleyhissalatu vesselam Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ve dürüst ol. Müslim birinci cilt hadis numarası 38 değerli kardeşlerim. Başka bir hadisi şerifte şöyle buyuruyor. Doğru dürüst olunuz. Zira ben de bununla emrolundum. Doğru ve dürüst olunuz. Zira ben de bununla emrolundum. İbn-i acaba birinci cilt 277 numaralı hadis. Abdullah İbn-i Mesud'dan gelen bir hadiste de şöyle buyurmaktadır. Unutmayın ki doğruluk ve dürüstlük İnsanı halis iyiliğe götürür. Halis iyilikse cennete kılavuzluk eder. Yalancılıksa insanı fucurata götürür. Fucuratsa kişiyi Allah'tan uzaklaştırarak cehenneme götürür. Böyle kişiye yazıklar olsun. Sahih-i Buhari 13. cil 6070 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Kişiyi cennete götüren davranışlardan bir tanesi de Güzel ahlaktır değerli kardeşlerim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün sahabe sorar. Ey Allah'ın Resulü insana ihsan edilen şeylerin en hayırlısı nedir? İnsana verilmiş olan. Bakın güzel ahlakı da siz elde edemiyorsunuz. Allah'ın size bir ikramı, Allah'ın size bir rahmeti. Siz emrolunduğunuz gibi dost doğru dürüst olmaya gayret ediyorsunuz. Allah da seni güzel ahlaklı kılıyor. Ya buna sahip çıkıyorsun ya da fıtratını bozarak cahiliyedeki haline dönüyorsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın cevabı şudur. Güzel ahlaktan daha iyi bir şey verilmemiştir. İman ettikten, salih amel işledikten sonra kişiye verilebilecek en güzel bir şey neymiş değerli kardeşlerim? Güzel ahlak. İbn-i 9 Taksim 3436. Yine Abdullah bin i Mesud radıyallahu anh'dan gelen bir hadiste. Kim İslam'a girer ve İslam'da güzel hareket eder, ahlakını güzelleştirirse... Bakın değerli kardeşlerim, kim İslam'a girer, İslam'la amel eder, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanır, ahlakını güzelleştirirse, geçmişte işlemiş olduğu günahı kendine bağışlanır. Kim de İslam'a girer de, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmazsa, hem geçmişteki günahları hem de gelecekteki günahlarından hesaba çekilir. Değerli kardeşlerim, cahiliyede yaptığımız bazı davranışlar, bazı adetler, ahlakımızdaki bozukluğumuz, fıtratımızdaki bozukluğumuz, içtimai hayatımızdaki yapmış olduğumuz zulüm. Bütün bunları silecek olan şey neymiş? İslam'a girdikten sonra sadece İslam'a girmekle yetinmemek, İslam'ın ahlakıyla da ahlaklanmak gerekiyor. Değerli kardeşlerim bazılarımız İslam'a giriyoruz, İslam'ı yaşıyoruz, İslam'ın emirlerini yapıyoruz, yasaklarından sakınıyoruz. Namazımızı kılıyoruz ama İslam'ın tümü bu değil. Ahlakımızı da güzelleştirmemiz gerekiyor. Cahiliyede yani gençken yahut da ebeveynimizden toplumdan aldığımız huy ve ahlakı İslam'a taşıyoruz. Bunu hem kendimiz yapıyoruz hem de o insanlara yani içinde bulunduğumuz topluluğa aşılıyoruz. Şöyle düşünelim bende bir cahili ahlakı cahili adeti kaldığında bu cahili ahlakını hem kendim yaşıyorum hem de insanlara ufak ufak bunu aşılıyorum. Bundan dolayı değerli kardeşlerim ahlakı güzel olmayan, İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmayan kişiyi cahiliyedeki yaptıkları, işledikleri günahlardan hesaba çekilir diyor. Cahiliyede yapmış olduğunuz kötülükler, günahlar, hataların bağışlanmasını, kabul e, affedilmesini istiyorsanız İslam'ın ahlakıyla ahlakınızı güzelleştirin diyor. Ve her kim de İslam'a girer ahlakını güzelleştirirse geçmişteki günahları ona mağfiret olur. Ve günahları ona onun için iyiliğe çevrilir. Bakınız Rabbimiz ne kadar merhametli. İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmak geçmişteki günahlarımızı bile iyiliğe çeviriyor. Sahih Buhari. 15. cil 6.785 numaralı sayfa. Müslim bir taksim 120 nolu hadis değerli kardeşlerim. İslam'ın ahlakıyla ahlaklanıldığında geçmişteki günahlar mahfiret ediliyor. Çünkü İslam dini güzel ahlaka o kadar önem vermiş ki. Aleyhisselatu vesselam için şöyle diyor. Eğer sen kaba ve katı davransaydın, etrafından dağılır giderlerdi. Değerli kardeşlerim, tevhid insanları bir araya getiren cüzdür. Aynı Allah inancı, aynı akide, tevhid eli topluluk bir araya gelmeye vesiledir. Fakat bir arada tutan cüzse güzel ahlaktır. Bakın Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama bile en güzel insan, en üstün insan... İnsanların en seçkini rahmet olarak gönderilen bir peygambere bile sen kaba ve katı davransaydın etrafından dağılır giderlerdi. <gülüyor> Topluluğu bir arada tutan şey güzel ahlaktır. Ve Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Çok yüce ve değerli bir ahlaka sahip olan şahsiyet idi. Allah'ın Resulü için, Resulü için çok yüce, değerli bir ahlaka sahip idi. Kalem suresi dördüncü ayette aleyhissalatu vesselamsa şöyle buyuruyor. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Şimdi buna benzer birçok hadisi şerif farklı rivayetlerle bilirsiniz. Fakat şunu bilmek gerekiyor. Aleyhissalatu vesselamın gönderiliş gayesi sade güzel ahlakı tamamlamak değildir. Birçok gaye ve amacı vardır. Bu da gayelerinden birisidir. Naam suresi 44. ayette kitabı beyan için gönderdiğini ve burada güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini, rahmet peygamberi olarak gönderildiğini, insanları hak üzere, sıratil müstakin müstakim üzere, dost doğru yol üzere, çevirmek için gönderildiğini, insanları ateşten kurtarmak için, kurtarmak için gönderildiğine dair çeşitli rivayetler vardır. Güzel ahlakı tamamlamakta onun gönderiliş gayelerinden birisidir. Muhakkak ki ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ahmed bin Hanbel'in Müsned'i 2 taksim 381 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. Bukhari 13. cil. Ebu Derda radıyallahu anh şöyle buyurdu. Kıyamet günü müminin terazisinde güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Tirmizi 3 Taksim 2070. Yine bu Öner radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurdu. Ey Allah'ın Resulü İnsanların en fazla insanı en fazla cennete sokacak olan amel hangi ameldir? Aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Allah'a karşı takva ve güzel ahlaktır diyor. Tirmizi 3 Taksim 2072 Nevvas i̇bn Sam radıyallahu ,sa şöyle buyurmuştur. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyurdu. Birra ve isma yani iyilik ve kötülük ondan sordum. Resulullah şöyle buyurdu. İyilik ahlakının güzelliğidir. Kötülük ve şer ise vicdanını tırmalayan ve halkın muttali olmasından çekinip korktuğun şey. Değerli kardeşlerim Allah için hepimiz kendi nefsimize soralım. Bir şey yapıyoruz falanlar duymasın. Şimdi bu hadise göre falanların duymasını istemiyorsan Vicdanın seni tırmalıyor demektir. Vicdanının tırmaladığı şey ise günahtır diyor Allah Resulü. İnsanların duymasını istemediğin şey günah olan bir şeydir. Günah bir şeydir ki insanların duymasını istemiyorsun. Farklı. Eğer salih amel güzel davranış güzel ahlak olsa mutlaka kalp olarak duymalarını istemesen bile bunun için gevşeklik tanırsın. Onun için Aleyhisselatü Vesselam iyilik ahlakın güzelliği kötülükse şer ise vicdanını tırmalayan ehlinin yani insanların duymasını istemediğin şeydir diyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim böylece de güzel ahlakın tanımını yapıyor. İnsanların gıybetini yapan bir kişi gıybet konusunda güzel ahlak sahibi değildir. İnsanların malının elden alınmasını temenni eden bir kişi... Dayanma, güvenme, sığınma, umma, murad etme konusunda güzel ahlak sahibi birisi değildir. İnsanların duymayı birine fısıldayarak konuşması güzel ahlak değildir. Yine güzel ahlakı da İslam tespiti etmeli, İslam bunu ortaya koymalıdır. Güzel ahlakı da yine Allah'ın kitabından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden öğrenmeliyiz. hülasa kelam, iyilik ve kötülük, iyilik ahlakın güzelliğidir. Kötülükse nefsinin vicdanının seni tırmaladığı ve insanların işitmesini istemediğin bir şeydir. Dolayısıyla demek ki biz insanların duymasını istemediğimiz bir şeyi maslahat müstesna diğer insanlara anlatmayacağız onlara yaygınlaştırmayacağız. Değerli kardeşlerim kişiyi cennete götüren amellerden bir tanesi de dile hakim olmak. Evet dilinize hakim olmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisi şerifi vardır bu konuda. Ebu Said el-Hudr'ı radıyallahu an şöyle buyurdu. İnsanoğlu sabaha vardığında bütün uzuvları, bütün azaları dile şöyle yarvarırlar. Biz belki bunun farkına varmıyoruz. Ama azalar dile şöyle derler. Ey dil Allah'tan kork. Doğru ol, doğru yerde bulun. Çünkü biz seninle kaimiz. Yani seninle iyiliğe gideriz. Seninle kötülüğe gideriz. Tirmizi 4. cilt 2518 numaralı hadis. Bakın uzuvlarımız dile yalvarıyor. Ey dil bizim için Allah'tan kork. Uzuvlar mahşer günü. Dil susup uzuvlar konuşur. Dil der ki neden aleyhinizle şahitlik ettiniz? Uzuvlar da der ki. Dünyada seni konuşturup bizi susturan, ahirette de bizi konuşturup seni susturan Allah'tır diyor. Bundan dolayı değerli kardeşlerim kişiyi cennete götüren en güzel uzuvlardan, en etkili uzuvlardan birisi de yine dildir değerli kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kurtuluş için fetva isteyen birine şöyle buyurdu. Ukbe bin Amr radıyallahu dedi ki... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme... Ya Resulallah kurtuluş yolu nedir diye sordu birisi. Aleyhissalatu vesselam da şöyle buyurdu... Diline hakim ol, diline hakim ol, diline hakim ol. Değerli kardeşlerim bu dil hem tatlı hem acıdır. Dilinizi insanlara karşı kılıç yapmayınız... Dilinizin şerrinden Allah'a sığınınız. Nefsinizin şerrinden Allah'a sığınınız diye aleyhisselatu vesselamın duası vardır. Rabbim dilimin şerrinden sana sığınırım. Nefsimin şerrinden sana sığınırım diye dua etmiştir. Çünkü bu dil tatlıysa bundan tatlısı yoktur. Acıysa bundan acısı yoktur. Tarih kitaplarında şöyle bir vaka anlatılıyor. <gülüyor> Bir e, kral, bir yönetici vezirine diyor ki Bana dünyanın en tatlı şeyini getirin Vezir gidiyor, bir tepsinin içerisinde bir dil sunuyor Sonra dünyanın en acı şeyini istiyor Yine vezirgi diyor bir dil getiriyor Buna diyor ki senden tatlı şeyi istedim dil getirdin Acı şeyi istedim yine dil getirdin Bunun hikmeti nedir diyor O vezir diyor ki eğer bu dil tatlıysa dünyada bundan daha tatlısı yoktur. Eğer bu dil acıysa, kırıcıysa bundan daha acısı yoktur. Bundan dolayı değerli kardeşlerim dilimizden dolayı azap olunuruz. Yahut da dilimizden dolayı cennete gideriz. Onun için Ukbe Hadi Allah'ın fetva isteyince aleyhissalatu vesselam diline hakim ol, diline hakim ol, diline hakim ol diye Ukbe radıyallahu nasihat ediyor. Muaz bin Cebel radıyallahu gelen bir hadiste ben bir seferde aleyhissalatu vesselam ile beraberdim. Yürümekte iken Resul-i Ekrem'in yanında bulundum. Bunun üzerine Resul-i Ekrem dilini tuttu ve bana şöyle dedi. Kendisi için selamet için şuna sahip ol. Kendin için selametin için şuna sahip ol diye bana nasihatta bulundu. Tirmizi 4. cil 2749 numaralı hadis. Sal bin Sad radıyallahu gelen bir hadiste şöyledir. Allah her kim için iki çenesi arasını ve iki bacağı arasının şerrinden korunursa şüphesiz ki o kişi cennete gider. Tirmizi 4. cil 2521 numaralı hadis. Evet kişiyi cennete sürükleyen cennete götüren. Şeylerden birisi de kavgadan, gürültüden, münakaşadan ve lanetleşmekten uzak durmak değerli kardeşlerim. Ebu Umema radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haklı olduğu halde cedelleşmeyi münazarayı bırakan kişiyi Allah cennetin kenarında ona bir köşk inşa eder. Haklısın tartışmayı bırakıyorsun. Kaç kişi hangi baba yapar yapabilir? <gülüyor> haklıyım diyor ya. Haklıyım ben. Ama Allah Resulü haklı olduğun halde. Münakaşayı, cedelleşmeyi, tartışmayı bırakana Allah cennetin kenarında köşk yapar. İki, şaka dahi olsa yalanı terk edene cennetin ortasında köşk inşa eder. Şaka dahi olsa. Dedik ya değerli kardeşlerim. Bazen cahili adetimizi taşırız İslam topluluğunun içerisine. Şakacıyız. Bir esprilimiz hacımız vardır. Şakalarımızla, esprilerimizle aşırıya giderek o topluluğun dilini öyle alıştırırız. Bunu düşünürken kendimizden başkasına da o kötü davranışları, onlara da bunu aşılayabileceğimizi düşünerek korumamız gerekiyor. Her kim şaka dahi olsa, yalanı terk ederse, Allah onun, ona cennetin ortasında köşk inşa eder. Ve her kim de ahlakını güzelleştirirse cennetin en üstünde ona köşk inşa eder diyor. Cenneti biliyorsunuz tabaka tabaka. Haklı ol halde tartışmayı bırakana kenarda. Bitmedi buna bağlantılı. Yalan da şaka dahi olsa yalanı terk edene cennetin ortasında ve ahlakını güzelleştirene de İslam'a girdikten İslam'ı yaşadıktan sonra Ahlakını güzelleştirene de Cennetin en üstünde Rabbi onun için köşk inşa eder Düşününüz değerli kardeşlerim Alemlerin Rabbi Bizim gibi bir damla sudan Yaratılan, aciz Kendi ihtiyacını bile Kendi gideremeyen bizim gibi Canlıları, bizim gibi kulları Mahtap alıyor, bizim için Köşk inşa ettiriyor kralların kralı bize bir köşk inşa ettiğini, ettirdiğini düşünün. Böyle bir şey duysanız ne yaparsınız? Alemlerin Rabb'i bunu yapıyor. Bizim için güzel ahlak sahibi olanlar için cennetin en üzerinde bir köşk yapıyor. Bu hadis Ebu Doğut 5. cil 4800 numaralı hadis evet yalandan uzak kalmak ahde vefa göstermek hıyanet etmemek Harama bakmamak, iffetini korumak mevzusuna gelince ve bu da yine değerli kardeşlerim kavgacılık, gürültücülük, münakaşacılıktan uzak durmamızı emreden bir hadis-i şerif. Enes radıyallahu anh şöyle buyurdu. Şu altı şeyi kabul edin ben de size cennete girmenize vesile olayım. Bakınız başlığı koyuldu bütün hadisler cennete giden yolları anlatıyor. Bir konuştuğun zaman yalan söyleme. Şaka dahi olsa, espri dahi olsa konuştuğun zaman yalan söyleme. Çünkü bil ki kişi yalan konuşa konuşa Allah'ın yanında yalancılardan yazılır. O kişi doğru sözlü olmaya çalışsa da doğru konuşamaz. Rabbim yalancılardan yazdığı kuluna der ki meleklere bu kulu ben sevmiyorum. Melekler de sevmez, yeryüzündeki insanlar da sevmez. Bakın bir tehlikesi de bu. değer kardeşlerim. 2- Söz verdiğin zaman sözünden dönmeyin. 3- Size güvenene hıyanet etmeyin. Hayınlık etmeyin. Ondan özünüzü ayırmayın. Bedeninizi ayırmayın. değer kardeşlerim. Ufak bir mevzu olduğunda kişiler kişilerden bedenlerini, özlerini ayırmaması gerekiyor. 3- Size güvendiğinde hıyanet etmeyin. 4- Gözünüzü harama dikmeyin 5 elinizi harama uzatmayın 6 İffet ve namusunuzu koruyun siz kendi iffet ve namusunuzu koruduğunuz gibi müminlerin iffet ve namuslarında koruyunuz her kim bu 6 şeye garanti verirse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ben de onun cennete girmesine garanti veririm camius sahir 2 taksim 1798 nolu hadis Zübeyir bin Af şöyle buyurdu iman verilen sözden dönmemek için bir bağdır dolayısıyla mümin sözünden dönmez çünkü söz vermek bir bağdır neydi akide akitleşmedir bağlanmaktır iman söz vermekte bir bağdır mümin sözünden dönmez Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bir taksim 166 değerli kardeşlerim Evet, cennete giden yollardan bir tanesi de Allah yolunda mücadele etmektir değerli kardeşlerim. Allah yolunda mücadele etmektir. Enes bin Malik radıyallahu şöyle buyurmuştur. Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle mücadele edin. Tabi bilgiden sonra mücadele dilinle, bilgiden sonra mücadele Mümkündür. Bundan dolayı önce bilgimizi artırmamız gerekiyor. Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla, dillerinizle mücadele edin. Demek ki cihadın şumul anlamlarından biri de malınla, canınla, dilinle mücadele etmendir. Ebu Davud 3 Taksim 254 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Yoksa siz Allah içinizden cihad edenlerle, Etmeyenleri belli etmeden cennete gireceğinizi zannediyorsunuz? Ali İmran suresi 142. ayet. Evet cihat kelimesi geçiyor burada. Cihat umum bir ifade değerli kardeşlerim. Anne babana iyilik etmen cihattır. Namazını şartlarına uygun kılman cihattır. Günahlardan korunman cihattır. Allah'ın emirlerine gücün yettiği kadar sarılman cihattır. Eşine çocuklarına helal lokma getirmen cihattır. Müminin bir işini kolaylaştırman cihattır. Allah yolunda emri bir maruf neyyanil münker yapman cihattır. İlim tahsil etmen cihattır. Ve en sonda cihadın en üstünü Allah yolunda kıtar etmen yani savaşmandır. Ali İmran suresi 142. ayet. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve ona yakınlık için vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Maide suresi 35. ayet. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret bir alışverişi öğreteyim mi diyor. Bakın subhanallah Rabbimiz diyor ki ey iman edenler sizi kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi? Rabbimiz bize buyuruyor ki sizi kurtaracak, azaptan emin kılacak, umduğunuza nail olacak bir ticaret öğreteyim mi diyor. Bir işte ehil olan birisi sana şunu öğreteyim, senin şu işinde böyle yaparsan çok daha kazançlı olursun dediğinde inanın ki o kişiye günlerimizi, saatlerimizi ayırırız. Bakın burada Rabbimiz buyuruyor. Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak. Bir ticareti haber vereyim mi? Allah'a ve onun resuluna iman edin. Mallarınızla canlarınızla Allah'a Allah yolunda cihat ederseniz. Bu sizin için eğer bilirseniz çok daha hayırlıdır. Eğer böyle yaparsanız o da sizin günahlarınızı bağışlar. Sizi altlarından ırmaklar akan cennete ve adın cennetlerine güzel konaklara yerleştirir. İşte büyük mükafat ve kurtuluş budur. Saffat suresi 10, 11, 12. ayet değerli kardeşlerim. Aleyhissalatu vesselamsa şöyle buyurmuştur. Unutmayınız ki cennet kılıçların gölgesinde insanlara verildi. Buhari 6 Taksim 2664 değerli kardeşlerim. Cennete giden yollardan bir tanesi de Allah yolunda sıkıntılara sabır göstermek. Değerli kardeşlerim biz hem iman edeceğiz hem salih amel işleyeceğiz. Hem dünyalık meselelerde birçok şey elde edeceğiz. Ama hiç başımıza sıkıntı bela gelmesin. Böyle bir şey yok. Aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki bana iman ettikten sonra din olarak İslam'ı, Rab olarak Allah'ı, Nebi olarak Hazreti Muhammed'i kabul ettikten sonra bela ve musibetlere hazır olun diyor. Şimdi bu insanlara bir şeyler anlattığında ya şöyle şöyle yapmayalım de hep kafirler mi kazansın? Değerli kardeşlerim kafir için dünyada ölçü sınır yok ki esrar satar kazanır, içki satar kazanır, kadın satar kazanır, insanın organlarını satar kazanır. Sen örnek olarak onu mu alman gerekiyor? Senin örneğin rasuldur. O senin örneğin değildir ki. Bundan dolayı sıkıntılar geldiğinde, kişiye kaza bela geldiğinde bütün bunlara sabır göstermesi cennete giden yollardandır. Yoksa siz sizden öncekilerin durumları başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Bizden öncekilerin durumları, başlarına neler gelmiş, nasıl sıkıntı çekmişler, nasıl fakirlik çekmişler onlara baktığında ehli olan, İlim ehli bize bir hafta anlatır değerli kardeşlerim. İlim ehlinin dizinin dibinde oturalım hepimize bunu bir hafta anlatır bu ayeti. Bakara 214. ayet. Yoksa sizden öncekilerinin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Ne geldi bizden öncekilerin başına? Birkaç örnek verelim. Allah Resulü'nün başına ne geldi? Bir peygamber onurlu, izzetli en salih kul Mekke'de haremde değerli kardeşlerim namaz kılarken devenin leşini koydular üzerine. Taşlayıp bacaklarını kanattılar. Zünnur'a radıyallahu gözlerine mil çektiler. Musab bin Ümeyri'nin kollarını kestiler. Habbab radıyallahu kızmış yağ kazanına soktular. İşte bunlar geldi onların başına. Ama yine de bunlar emrolundukları şeyden dönmediler değerli kardeşlerim. Habbab radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki Kisra'nın ordusuna dal olur üsteme esir düştük diyor. Kırk kişiyiz. Bir de ben kırk bir kişi. Kim dedi bunların emri? Benim dedi. Aldı bir kardeşimi muhtelif yerlerinden okladı. Söyle Muhammed mi hayırlıdır ben mi hayırlıyım dedi. Ben Allah'ın Resulü'nün hayrına şahitlik ederim. Bundan başka bir şeyi kulaklarım duymaz dedi. Beni aldı bir yere bağladı. Okçusu beni okla sağımdan solumdan vurmaya başladı. Ben hep aynı şeyi söyleyince Gözümün önünde bir kardeşimi aldı, kızdırılmış yağ kazanına sokup kemiklerini çıkardı diyor. Sonra sordu, Muhammed mi hayırlı ben mi hayırlıyım? Ben Allah'ın Resulü'nün hayırlığına şahat ederim. Bundan öte başka bir şey duymadım dedi. Ve beni yağ kazanına sokmak üzere bağdan çözünce ağlamaya başladı. Bana korktun değil mi dedi. Sen bir kelime söyle. Yahut da alnımdan öp seni serbest bırakayım dedi. Kendi kendime düşündüm bu kırk kişiyi kurtarmak için bir müşriğin alnından öpmek çok kötü bir şey değil. Ben ona söyledim dedim ki eğer bu kırk taneyi serbest bırakırsan senin alnından öperim. Bana sordu neden ağladın korktun mu? Hayır ben Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın yanında bulunmak isterdim. Ta ki onu öz nefsimden daha çok koruyayım. Bütün uzuvlarım Allah yolunda parçalansın. Böyle şehit olayım. Arzusundan dolayı ağladım. Bu nasıl bir din, nasıl bir inanç diye tacip ediyor. O kırk bir de o sahabeyi bırakıyor. Serbest bırakıyor. İşte bunların başına böyle şeyler geldi. Değerli kardeşlerim kılıç ustası sahabenin başına gelenlere bak. Diyor ki sahabeler oturduk. Kimin başına ne gelmişse onlardan bahsedildi. Benim diyor sırtımda Çocuklar diyor taştan yaptıkları misketleri saklayacak kadar çukurluklar vardı. Ömer sordu bunlar nedir dedi. Ben şöyle anlattım. Ebu Cehil ve adamları beni alırlardı. Ben iyi bir kılıç ustasıydım. Benim Allah'ın Resulü'ne iman ettiğimi duyunca beni aldılar. Bir odun toplayıp ateş yakarlardı. Odunun alevi bitip kor haline geldiğinde beni korasır tüstü yatırırlardı. Ve günlerce böyle azap edildim ve bu Bekir gelip beni satın alıncaya kadar bu azap devam etti diyor İşte sırtımdaki yarıklar budur benim üzerimden akan kan ve irinle o kor sönerdi. sonra alıp götürürdüler ve benim ölmeyecek şekilde davranlardı siz sizden öncekilerinin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannettiniz? Dediğim gibi bu konu o kadar geniş bir konu ki bir ilim ehli otursun, bir alim hocamız otursun şuraya bize 3-4 gün, bir hafta anlatır bu konuyu. En basitinden Allah'ın Resulü'nün başına gelenlere onun sevenlerinin başına gelenlere bakın. Bizim hanımımız, kızlarımız için bir şey söyleseler ortalığı yıkarız. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam'ın eşi için İftira ettiler değerli kardeşlerim. Allah'ın Resulü'nün torunlarını katlettiler. Bakın neler gelmiş başlarına. Onun için sabır göstermek gerekiyor. Sabır da üç kısım. Bela musibetlere, hastalıklara sabır. Gelen saldırılara sabır. ibadetlere karşı sabırlı olmak. Sabırlı olmayan bir insan oruç tutabilir mi? Sabırlı olmayan bir insan sabahın seherinde kalkabilir mi? Onun için sabır cennete giden yollardan biridir değerli kardeşlerim Rabbimiz diğer ayette şöyle buyuruyor andolsun ki sizi korku açlık mallarınız canlarınız ve üzerinizdeki bunları eksiltmekle imtihan edileceksiniz ta ki sabredilenler müjdelensin ve Rabbimiz burada sabredenleri de müjdeliyor Neyle, neye karşı sabretmemiz gerekiyor andolsun korku açlık Mallarınızdan canlarınızdan, bela, musibet, çoluğun, çocuğun, ürünlerinizden eksilterek kimin sabrettiğini deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Bakara suresi 155. ayet. Yine bu da sabırda cennete giden en güzel yollardan birisi. Onuncusu cemaate önem verik vermek, cemaatle yaşamak cennete giden yollardandır. Değerli kardeşlerim cemaate önem verip cemaatle yaşamak cennete giden yollardandır. Yedi sınıf kimse var ki aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yedi sınıf insan var ki bu meşhur mahşer hadisi. Ama bizim konumuzla alakalı olan bölümü yedi sınıf insan vardır ki Allah'ın arşının gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı o gün Rabbinin arşının gölgesinde gölgelenecek. Bunlardan birisi Allah yolunda birbirlerini seven, yan yana gelen, Allah için bir arada olan, Allah için ayrılan. Bakın birbirini sevmek yetmiyor. Yan yana gelmeyi emrediyor. Yan yana gelmeyi yetmiyor. Birbirini sevmeyi emrediyor. Allah için bir arada olmayı, Allah için ayrılmayı seviyor. Ayrılığı bir Allah için olmalı. Evet Tirmizi dördüncü cilt 2254 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Bu bildiğiniz meşhur mahşer hadisi. Yedi sınıf insan Rabbinin arşının gölgesinde gölgelenir. Bunun konuğumuzla alakalı olan hangi kişiydi? Allah için birbirlerinin yanına gelen, Allah için birbirlerini seven, Allah için oturan, Allah için kalkan. Değerli kardeşlerim bizlerin birbirlerimizi ziyaretimiz. Birbirimizin yanına gelişimiz Allah için mi? Olmayan birinin gıybetini etmek için mi? Birbirimizi ziyaretimiz Allah için, sevdiğimiz için mi, özlediğimiz için mi? Onun tarafından övgü beklemek için mi? Bunu her nefsin, her nefsimiz, herkes kendisine sormalı değerli kardeşlerim. Bizler ucuz şeylere peşkeş edilmemeliyiz. Nefsimiz bizi ucuz şeylerle kandırmamalı. Biz Allah için sevmeliyiz, Allah için ziyaret etmeliyiz, Allah için oturmalıyız, Allah için kalkmalıyız birbirimizden. İşte bu Allah için bir sevgi olur ki her kim de Allah için birbirini severse onlar için aleyhissalatü vesselam miadi nida eder. Allah için birbirlerini sevenler Allahı Allah onları cennete koyması hak oldu diyor. Yine başka bir hadisi şerifte. Adamın birisi bir köyden bir köye gider. Allahu Azza ve Celle bir meleği gönderir. İnsan kılığında onun yolunu keser. Onu kendine doğru tutup çeker. Nereye gidiyorsun? Falan köye. Niçin gidiyorsun? Bir kardeşim var ziyaret etmek için. Ondan senin bir faydan, bir menfaatin, bir beklentin var mıdır? Yok sade Allah için diyor. Minadi diyor ki o haberci. Rabbimin gönderdiği bir elçiyim ben. Rabbim dedi ki. Allah için birbirlerini sevenlere Allah için oturup kalkanlara benim onları mahfret etmem üzerime vacip oldu diyor. Bakın birbirini sevmenin etkisine bir arada oturmanın etkisine değerli kardeşlerim birlik beraberlik içerisinde iken şeytan ve onun avaneleri Allah'ın mümin kullarından uzak dururlar İbni Ömer radıyallahu şöyle buyurdu Allah benim ümmetimi veya Muhammed'in ümmetini dalalet üzere bir aya getirmez Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Her kim cemaatten ayrılırsa şüphesiz ki cehenneme ayrılmıştır. Her kim cemaatten ayrılırsa şüphesiz ki cehenneme ayrılmıştır. Tirmizi 4. cilt 2255 numaralı hadis değerli kardeşlerim. Usama bin Şark radiyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Cemaate iltizam edin, ona bağlı kalın, ondan ayrılmayın diye aleyhissalatü vesselam bize nasihat etti. Es-Sünne birinci cilt hadis numarası 81 değerli kardeşlerim. Başka bir hadisi şerifte de şöyle buyuruyor. Topluluktan ayrılanı şeytan kapar. Tıpkı sürüden ayrılan koyunu kaptığı gibi. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyuruyor. Makam ve mevki için bir araya gelip birbirleri öven kişiye muhakkak ki bir sürü kurdun bir sürü koyuna musallat olmasından daha az zarar vermez. Makam mevki şan şöhret isteyen biri bundan dolayı bir araya geliyorsa ne kadar zarar verilmiş bir sürü kurdun bir sürü koyuna musallat olması o kurtlar ondan daha çok zarar vermemiştir. Amellerine öyle zarar vermiştir. Onun için müminlerin bir araya gelmeleri, oturup kalkmaları, birbirini sevmeleri ancak ve ancak neyle olur değerli kardeşlerim? Allah için olmalı, Allah için sevmeli, Allah için bir araya gelmeliler. Şimdi bunların başlıklardan birkaç tane zikredecek olursak aklımızda en azından başlıklar kalsın. Bir, ee, Ebu Zer hadisi İman Nevevi e, 40 hadis şerhi şer 21 demiştik. Bu sohbeti bunun üzerine e, yapmak ihtiyacı duymuştuk. Allah'a hiçbir şey şirk koşmamak. Cennete giden yol. İki şartlarına uygun namazı kılmak. Üç Allah için birbirini sevmek. Dördü e, boş bıraktım. Beş ilim. Altı Akidesi temiz. 7. Salih amel. 8. Dürüstlük. 9. Güzel ahlak. 10. Dile hakim olmak. 11. Kargaşadan, kavgadan, münakaşadan uzak durmak. Ancak İslam'ın ortaya koyduğu şekil müstesna. 12. Allah yolunda mücadele. Canınla, malınla, dilinle. 13. Cemaat önemi ve cemaat halinde yaşamanın gereği. Bu 13 başlık inşallah mücadele. Sünnette bildirildiği üzere cennete giden yoldur değerli kardeşlerim. Allahu azze ve celle okuduğumuz ayet ve hadislerin gereğince yaşamamızı nasip etsin. Allah riyadan, gösterişten hepimizi muhafaza kılsın. Allahu azze ve celle ümmetin başındaki belayı ve musibeti kaldırsın.